Euzu Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu ya seyyidel evlin ve'l âhirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l mersalin ve ila cem'il evliyai ve'lhamdülillahi Allah'ın dinini Allah'ın kitabından öğrenmeye çalışıyoruz. Allah her neyi söylediyse doğru olan, hak olan Mutlaka O'dur. Hiç kimse Allah'ın söylediğinin üzerine söz söyleyemez. Söylerse ne olur? Allah bilmiyor, ben biliyorum demiş olur ki, zaten iblisin yaptığı da buydu. Secde et deyince, ben ondan hayırlıyım, yani ben daha iyi biliyorum demek istedi. Mukaveleyi onun için yapmaya çalışıyoruz. Öyle ki, bütün kardeşlerimizin her konuda mutlaka bir fikri, bir düşüncesi olsun. Allah'ın fikri nedir? Allah'a göre anlasın, konuşurken Allah'a göre konuşsun. Kendinden konuşmasın, Allah'a din öğretmeye kalkışmasın diyedir. Zaten şimdiye kadar öyle olmuş. Allah'ın kitabını okumadan din üretilmeye çalışılmış, kitaplar yazılmış, o kitaplardan vazler verilmiş, millet dinini birilerinden öğrenmiş. Oysa ki Allah kitabını her bir kula tek tek indirmiş. Eğer biz bunu böyle anlamazsak bu benim kitabım değil demiş oluruz. Allah'ın kitabını onun için anlamaya çalışıyoruz. Anlamaya çalışırken hem gördük hem göreceğiz inşallah delikodunun, iftiranın, gıybetin, fitnenin ne kadar büyük bir günah olduğunu anlayacağız. Allah ayet kelimede kerimede buyuruyor, fitne adam öldürmekten daha beterdir. Fitne, fitne nedir? Herhangi bir konuda konuşmaktır. Bilmediği bir konuda Allah'ın emrinin dışında konuşmaktır. Birilerini gereksiz yere, yanlış yere eleştirmek veya çekiştirmektir. Bilgisi olmadan. Görmemiştir, bilmiyor ama bunu yapıyor. Söz konusu bir cemaat olunca, söz konusu Allah'ın yolu olunca durum bambaşka bir hal alır. Bu durumda eleştirilen, çekiştirilen ya da iftira atılan bir kişi değil, bir cemaat olmuş olur. Eğer onlar Allah yolundaysa, Allah'ın yoluna iftira atılmış olur. Mutlaka kardeşlerimiz de dışarıda duyuyorlar, gereksiz yere böyle cahilce, kendini ateşe atarcasına, kendini Allah'ın gazabına atarcasına mesela böyle iftiralar yapılıyor. Elbette ki, kardeşlerimizin de bunda payı vardır. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Böyle koca koca adamlar sanki başka işleri, dertleri yokmuş gibi kendini alim zanneden insanlar hiç bizi tanımadan hiç buraya gelmeden sadece kardeşlerimize bakıp, kardeşlerimiz üzerinde biri bir laf söylüyor, bir devikodu, bir iftira atıyor. O da bütün canaati bununla sıvayıp bizi de içine katıyor tabi. Açıkça söyleyeyim, anlaşılsın mesela. Dışarıda böyle devikodu yapılıyor onlar orada esrar işiyor, Olduğu gibi söyleyeyim. Büyükleri de buna müsaade ediyor. Buna fetva veriyor, müsaade ediyor yani. Hem de yukarıda dergahın içinde içiyor. Diyorlar. Mutlaka bunu söyleten birileri vardır. Benim böyle bir şeye müsaade etme mümkün müdür? Asla. Ama buraya gelenler Gelirken, gelmeden önce işmiş olabilir. Başka bir sürü yanlış yapmış olabilir. Köfürde olabilir. Müşrik olabilir. Kafir olabilir. Yahudi, Hristiyan olabilir. Bırakın bir hatayı işlemeyi, bir günah işlemeyi. Kafir olabilir. Yani biz diyeceğiz, sen kafirsin buraya gelme mi diyeceğiz? Biri bir hastahaneye gittiğinde, hastahanedekiler doktorlar dese ki, git iyileş öyle gel. Öyle mi söyleniyor? Burası hastahane. Tedavi yeri. Elbette ki içeriye alacağız. Elbette ki ona sarılacağız. bahırımıza basacağız, seveceğiz. Sonra kurtulması için ona yardım edeceğiz. Bu böyledir. Asla haktan Allah'ın emrinden başka bir şey söylemem. Hiç kimseye. Dedim ya arkadaşlar, bu arada demek ki yanlış bir şeyle tanıtıyor ki öyle anlaşılıyor, öyle söyleniyor. Eğer bir gelin ki arkadaş geldi, var det meyhaneden geldi ama bırakamıyor. Elbette ki gelecek, gelmeye devam edecek. Bu tedavinin bir süreci vardır. Allah ayetleri niye tedrici olarak indiriyor? Niye üç seferde işi haram koyuyor? Tedrici olsun. Yani aşama olsun diye aşama aşama yaptırıyor. Onun için sahabe söylüyor, eğer Allah Kur'an'ı birden indirseydi hiçbirimiz gereğini yapamazdık. Gücümüz buna yetmezdi. Böyle dedikoduya niye sebep olunuyor? Herhangi bir yanlışı olan arkadaşlar o yanlışı dışarıda da işlemeye devam ederse hem belgeha gidiyoruz diyecek hem de işlemeye devam edecek. Bu durumda dışarıda böyle bir görüntü olur. Böyle biri bir dedikodu yapar, iftira atar ama iftira atanlar bilerek yapıyor bunu. Yetmez, laf Allah'ın yoluna gelmiş olur. Bunu yapan hiç iflah olur mu? Olmaz. Bununla beraber arkadaşlar yanlış yerde çalışabilirler, yanlış işler yapabilirler. Ne diyoruz onlara? Gene tedrici söylüyoruz, kendine bir iş bul, oradan ayrıl. Allah razahtır, rızkı verendir, bunun için endişeye gerek yoktur. Ama önce kendine bir iş bul, oradan ayrıl. Eğer gücümüz yetseydi hemen ayrıl derdik, ona işi biz verirdik. Gücümüz buna yetmiyorsa, çoluk çocuğunu doyuramıyorsak ne diyoruz? Kendine bir iş bul, hemen oradan ayrıl. Biz bunu böyle söylediğimizde yanlış fetran ver mı vermiş oluyoruz? Haşa. Ama bir konuda Allah tedbici uygulamışsa, biz de onu yapıyoruz. Sadece Allah'ın emrettiğini söylüyoruz. Mesela arkadaşların borçları vardır, kredi borçları vardır. Elbette ki mecbur kalmıştır. Allah ne söylediyse o. Öyle anlamak gerekiyor onu. Çünkü bazıların Allah'ın emrini bilmeden Allah adına hüküm verip Hepsini böyle toptan alıp süpürüp böyle yapanlar yanlış yapmıştır. Elbette ki demiyoruz. Allah ne söylediyse öyle söylememiz gerekir. Allah faiz yiyenleriyle, faizle para almak zorunda kalanları bir tutmuyor. Biri zalim, biri mazlum konumundadır. Allah hiç zalimle mazlumi aynı kefeye koyar mı? ayetleri okurken göreceğiz. Faiz yiyenler için Allah ne buyuruyor? Onlar Allah'a, Resulüne harp açmış diyor. Peki öteki? Öteki mazlum. Mazlum için ne buyuruyor? Allah neyi haram kılmış? Leş, kan, domuz eti Allah'tan başkasının adına kesilmiş hayvanın eti haramdır dedi. Haramı Allah koyar, bu haramdır dedi. Ama dedi mecbur kalırsanız darda zorda kalırsanız aşırı gitmemek kaydıyla ihtiyaç kadar ondan yiyebilirsiniz dedi şimdi biri aç kalsa dese ki mecbur kalmış hayati bir mesele var yiyebilir miyim dese leş yiyebilir miyim dese hayır diyebilir misin? hayır Allah bunu söylüyor Allah müsaade etmiş kim hadriyi aşıp yok yiyemesin diyebilir? Bu durumda Allah'ın dinini beğenmeli demektir. Onun ihtiyacı yok ya, o öyle dara düşmemiş ya ondan öyle söylüyor. Çölde susuz kaldı, su yok. Yoksa susuzdan ölecek. Sadece bir içki buldu, şarap buldu. İçebilir mi? Elbette ki. Allah izin vermiş yani. Mesela maddi konuda bir sorun vardır. Bir sorun çıkacaksa, bir bela bir musibet olacaksa, o da mecbur kalmış gitmiş, kredi almışsa, kim ona haram diyebilir? Ama nasıl bunu anlamak, ne gibi anlamak gerekiyor? Leş, kan, domuz eti gibi anlamak gerekiyor. Mecbur kalmış. Sınırı aşmıyoruz. Rabbimiz neyi söylenmişse onu anlamaya çalışıyoruz. Hiç kimseler yemek ister mi? Ama mecbur kalınca ne yapacak? Allah müsaade ettiyse hiç kimse bu ona haramdır denmez. Haramdır ama ona değil. Onun için doğru anlamak gerekiyor. Hiç kimseye Yanlış yap ya da yanlışa müsaade etmemiz mümkün değildir. Eğer birileri bize böyle bir yanlış isnat ederse o iftira olur. Buna asla müsaade etmiyoruz. Herkes doğru yapsın. Herkes Rabbinin kendisinden ne istediğini bilir. Eğer benden dinlemek istiyorlarsa, kim yanlış yerde çalışıyorsa işi hemen bıraksın. Kazandığı para haramsa hemen bıraksın. Allah rezaktır, rızkı verendir. Hiç endişeye gerek yok. Ama desek yok benim gücüm yetmiyor, şimdilik devam edeyim. Bu tercihte ona aittir, bize ait değil. Ne diyoruz? Kul Allah yoluna girince, Rabbini sevince, mutlaka Rabbi neyi emretmiş onu yapar. İlle de şunu yap ya da şunu yapma demiyoruz. Zaten o biliyor. Zaten ne yapması gerektiğini anlatıyoruz. Bu durumda Allah'ın ayetleri tedrici olarak indirirken, bir şeyi haram kılarken veya bir emri verirken onu tedricle yapıyor. Yani yavaş yavaş yapıyor kulunun zayıflığını biliyor, gücünü biliyor. Bunun için biz Allah'ın söylediğinin dışında bir şey söyleme hakkına sahip miyiz? Hayır. Her neyi söylüyorsak, Allah'ın ayetlerinden söylemeye çalışıyoruz. Birebir Allah'ın ayetlerini okuyoruz. Hiç kendimizden bir şey katmıyoruz katmamaya çalışıyoruz. Eğer böyle bir yanlış olmuşsa ya da yanlış anlaşılma olmuşsa hata bizim. Yanlış bizimdir. Ama kim de bize iftira atarsa bunun hesabını Allah'a verir. İftira bize değildir yalnız. Kimedir? Gittiğimiz yoladır. Allah'ın yolunadır. Allah'ın yolunun kitabı var, peygamberi var. Herkesi Allah'a itaat davet ediyor. davet ediyor. Herkesi Resulüne tabi olmaya davet ediyoruz. Gelin hep beraber Allah yolunda Allah'ın Resulüne, kitabına uyalım, tabi olalım diyoruz. Bunun dışında kimse bize bir şey isnat edemez. Mümin mutlaka hayatıyla örnek olandır, hayatıyla tebliğ yapandır. İslam'ın tebliğini, dinin tebliğini hayatıyla yapandır, örnekliğiyle yapandır. Yozsaya sana bir şey anlatayım. Dini anlatmak bu değildir. Hayatıyla. Allah'a nasıl iman ettiğini, Allah'ı nasıl sevdiğini, Allah için nasıl fedakarlık yaptığını, Allah'a karşı nasıl edepli olduğunu, nasıl Allah'a teslim olduğunu ortaya koyup haliyle, hayatıyla İslam'ı anlatır. İşte mümin budur. Tersiyse ben müminim dediği halde yanlışlar yapıyorsa da öyle ne olur? Taşıdığı o İslami, Kur'an'ı, Resulullah Efendimiz'e tabi olduğunu söylüyor, onu kirletiyor. Biri bir yanlış yapsa bile, hiç olmazsa onu gizli yap. Seninle Allah arasında kalsın. Anne hani demiyor ya, kur'un bildiğini niye Allah'tan gizleyeyim? Yanlış. Yanlış örnek oluyorsun, dışarıdan biri bakınca, Müslüman bu mudur der. Mümin bu müdür der. Böyle mi olmalıdır der. Ona bakıp İslam'dan soğuyor. Oysa ki tam tersi olmalıydı. Mümine bakıp İslam'ı sevmesi lazımdı. Ben de bunun gibi olmalıyım, bunun gibi yapmalıyım demesi lazımdı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهِ مَا اَشْرَكْنَا وَلَا عَبَعُونَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَزَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى زَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ min مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُهُ لنا. اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا الزَّنَّ وَاِنْ اَمْتُمْ اِلَّا تَخْرُسُونَ Allah buyurdu ki, o Allah'a şirk koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dilemeseydi, biz Allah'a şirk koşmazdık, müşrik olmazdık, diyecekler. Babalarımız da, atalarımız da, Allah'a şirk koşmuş, biz de onlara uyduk. Allah böyle dilemiş ondan. Eğer Allah dileseydi biz hiçbir şeyi haram olan bir şeye helal, helal olan bir şeye haram demezdik. Allah dilemiş onun için öyle söylenmişiz. Daha öncekiler böyle söyledikleri için, ayetlerimizi yalanladıkları için onlar bizim azabımızı tattılar. Böyle yapanlar mutlaka azabı müzik tadar. Sizin bu söylediklerinizi Allah mı söyledi? Allah kitabı indirip kitapta böyle mi söyledi size? Eğer varsa böyle bir şey, o zaman onu çıkar. Onlar sadece zanna uyuyorlar, zanlarının ardından gidiyorlar. Sadece tahmin yürütüyorlar. Konuşurken dikkatli olmak gerekiyormuş. Allah dilemeseydi böyle olmazdı. Dememek lazımmış. Yani bir yanlış yapacaksın. Bununla beraber Allah böyle dilemiş onda. Allah dilediği onun için. Şu yanlışı yaptık. Allah dilediği kaderde varmış. Onun için adamı öldürdük. Bu yanlış. Allah böyle söyleyenler Allah'a şirk koşanlardır dedi. Allah sadece hayri diler. Allah güzelliği diler. Allah rahmeti diler. Allah birbirimize güzellik yapmamızı diler ve emri de budur. Eğer bunun dışına çıktıysa biri, o Rabbini dinlememiş. Kendi günahını Allah'ın üzerine atamaz. Allah Dilemiştir. Neyi dilemiş? Kuluna dileme hakkını dilemiştir. Tercih etme hakkını dilemiştir. Onun için ne buyurdu? İman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun dedi. Biz de kendi yanlışlarımızı asla Allah'ın üzerine atmıyoruz. Takdir böyleymiş demiyoruz. Kendi yanlışımız için. Elbette ki Allah'ın bir takdiri vardır ama Kura tercih etme hakkı vermiştir. Kulun tercih hakkı, takdir hakkı Allah'ın o külli takdirin içindedir. Ama kulun da takdiri vardır. Kendi hayatı için takdir etme hakkı vardır. Özellikle ebedi hayatı için takdir ederken bütünüyle takdir ona aittir. Seçim ona aittir. Kula aittir. Onun için kıyamet günü hiç kimse mazeret gösteremez. Ne babalarını mazeret olarak gösterebilirler. Biz babalarımızı bu yolda bulduk. Ondan dolayı biz de onların peşinden gittik deyip mazeret gösteremez. Allah mazereti kabul etmez. Ya ataları aklını kullanmamışlarsa, doğru yolu bulmamışlarsa da mı onlara uyacaksınız dedi. Sen doğru yolu bulmaya çalış, doğru yolu Allah sana gösterir. Allah'a iman etmeyenler dedi, kendi kendilerine halal haramlar üretirler. Şu halaldır, şu haramdır deyip konuşurlar. Bunlar ahirete iman etmeyenlerdir, Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlerdir. Başkalarının söylediğini Allah'ın söylediğiyle denk tutanlardır, bir tutanlardır dedi. Şimdi gelen dedi, Allah'ın size neleri haram kıldığını okuyayım. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın. Ana ve babaya ihsanda bulunun, iyilikte bulunun. Yetim sıkıntısı derdinden evlatlarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını verecek olan biziz. Furşun açık olanından, gizli olanından sakının, yanaşmayın. Allah'ın haram kıldığı Nefsi haksız yere öldürmeyin. Allah adına olmuş o müstesna. hakkı ile olmuş o müstesna. Yani savaştaki hal müstesnadır. Allah size bunu böyle tavsiye eder. Olur ki aklınızı kullanır, akledersiniz. Yetim malına yaklaşmayın. Ancak en güzel şekilde idare etmek, onu korumak maksadıyla olması müstesna. Olgunluk çağına erinceye kadar onu koruyun. Ölçüyü, tartıyı tam adaletle, ölçüsünde yapın, tutun. Hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklenmez, teklif etmeyin. Konuştuğunuz zaman adaletle doğru konuşun, hakkı konuşun. İsterse o davali olanlar yakınlarınız, en akrabanız olsa bile hak neyse, doğru neyse onu söyleyin. Allah'a verdiğiniz ahdi, sözü yerine getirin. Allah size bunu böyle tavsiye ediyor. Olur ki düşünürsünüz. Tezekür eder, aklınızı kullanır, anlarsınız. Neyin haral, neyin haram olduğunu anlarsınız. Halal, haram deyince Neyi anlamanız gerekir? Allah size bunu böyle anlatıyor. De ki gerçek şu ki bu benim gittiğim dost doğru yol. Ona tabi olun. Bundan başka yollara tabi olmayın. Eğer başka yollara tabi olursanız evet, parçalanırsınız. Yoldan çıkartınız. Allah size bunları böyle tavsiye etti. Olur ki, takva sahibi olur. Allah'a karşı sorumluluğunuzu kabul eder. gereğini yerine getirirsiniz. Eğer şimdiye kadar, helal, haram diye, Allah'ın emrettiğinin dışındaki şeyleri önümüze koyup, böyle zannettiysek, Rabbimizden af diliyor, diliyoruz. Amin. Eğer bilmeden, anlamadan, farkına varmadan ya da cahillikle eğer Allah'a şirk koştuysak, anaya, babaya ihsan etmek yerine onlara ihsanda iyilikte bulunmadıysak, eğer çocuklarımızı kendi elimizde ateşe attıysak, onları şeytana teslim ettiysek, Geçim sıkıntısından dolayı Rabbimizden af diliyor, mağfuret diliyoruz. Amin. Zahiri olsun veya manevi olsun eğer birinin ölümüne sebep olduysak Rabbimizden af diliyor, mağfuret diliyoruz. Bilmeden eğer yetimin malına yaklaştıysak hileyle o mali almak için malına dokunduysak tartıyı, ölçüyü, dost doğru yapmadıysak, adaletle ölçüp tartmadıysak, bunun için Rabbimizden af diliyor, mahfret diliyoruz. Amin. Konuştuğumuzda, eğer yakınlarımız, sevdiklerimiz bizi haktan ayırıp, yanlış konuştuysak, onlardan yana durduysak, hakkı olduğu gibi doğru söylemediysek Rabbimizden af diliyor, mahfret diliyoruz. Amin. Allah'a verdiğimiz sözü yerine getiremediysek Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Allah'ın dost doğru yoluna Resulünün gittiği yola uymadıysak, başka yollara uyduysak kendi kendimize yollar ürettiysek ya da başkalarının ürettiği yollara uyduysak Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. Bizim Rabbimiz sensin ya Rabbi. Amin. Bize yolu gösteren, hidayeti gösteren sensin ya Rabbi. Amin. doğru yol senin silahimiz ı müstakimindir ya Rabbi. Amin. Senin Resulünün sahabesiyle gittiği yoldur ya Rabbi. Amin. Yoluna tabi olduk ya Rabbi. Amin. Allah bundan sonra peygamberleri anlatır. Ölüm anı geldiğinde artık İman fayda vermez, tövbe fayda vermez buyurdu. Daha önce eğer neyi kazanmışsa artık o kazandıklarına göre muamele görür buyurdu. Ölüm gelmeden önce iman edin, salih amel işleyin, hayırda yarışın buyuruyor. Allah'ın kitabını parça parça etmeyin. Bir parçayı alıp din budur demeyin. Bahâk ki o dinleri parça parça edenler kitabın bir parça bir bölümüne inanıp bir bölümünü yok sayanlar Allah onlar hakkındaki hükmünü verecek. Yaptıklarının cezasını mutlaka görecekler. O gün kim bir iyilikle gelirse, mutlaka ona on misli vardır. Kim de bir günahla gelirse, misliyle ona ceza vardır. Eğer kitabın bütününe iman etmediysek, biz de dinimizi parça parça ettiysek, sadece bizdeki halktır deyip, başkalarını kabul etmediysek, bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Ah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler bizim kardeşimizdir. Amin. Rabbimiz neyi emretmişse hak olan, doğru olan O'dur. Amin. Kim Allah'ın ipine sarılmışsa o doğru yolda haktadır. Amin. Hangi mezhepte, hangi meşrepte, hangi cemaatte olursa olsun o haktadır. Amin. Eğer Allah'ın ipine sarılmışsa, Allah'ın kitabına sarılmışsa, Allah'ın Resulüne sarılmışsa, Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Vessafati safa fezlajirati zecra fetaliyati zikra. O Allah yolunda saf bağlayıp duranlara bir ve beraber olanlara beraber Allah yolunda cihad edenlere, Allah yolunda hizmet edenlere yemin olsun ki, onları sevk ve idare edenlere yemin olsun ki, zikri okuyanlara, zikri tilavet edenlere, Allah'ın zikriliği Kur'an'ı okuyup üzerinde gösterenlere, o nuru üzerinde saçanlara yemin olsun ki, ilahınız İnne ilahakum İnne ilahakum Sizin ilahınız tek bir ilahdır. Vahid olan sıfatlarında el esmaül hüsnanın kendisine ait olduğu, bütün güzelliklerin kendisine ait olduğu ilahdır. O doğuların da rabbidir, batıların da rabbidir, göklerin de rabbidir, yerin ve ikisinin arasındakilerin de rabbidir. Biz dünya semasını yıldızlarla süsledik. Dünyada Rabbini dinlemeyenler, ahirette kaybedenlerdir. Onlar orada birbirlerinden ayrılırlar. Sonra cehenneme sevk olunurlar. Denilir ki onlara dünyadayken birbirinize yardım ediyordunuz. Niye şimdi birbirinize yardım etmiyorsunuz? Hadi yardım edin birbirinize. Birbirinizi ateşe çağırıyordunuz. Allah'tan başka tarafa çağırıyordunuz. Hadi bugün de birbirinize yardım edin. Niye yardım etmiyorsunuz? Hayır dedi Allah. Bugün onlar teslim olmuşlardır. Birbirleriyle tartışıp diyecekler ki, uyanlar, uygulamalara diyecekler. Siz bize sağdan gelirdiniz. Bizi kandırmaya çalışıyordunuz. Doğru yolda olduğunuzu söylüyordunuz. Bizim iyiliğimizi, istediğinizi söylüyordunuz. Bizi kandırdınız. onda da diyecekler ki onlara, hayır, siz zaten mümin değildiniz. iman etmemiştiniz. Onun için bize uydunuz. Bizim sizin üzerinizde bir gücümüz yoktu. Siz zaten yolu şaşırmış, şeytana uymuş, İnsanlar, kimselerdiniz. Onun için bize uydunuz. Rabbimizin üzerimizdeki azap sözü hak olmuştur. Bugün biz de azaptayız, siz de azaptasınız. Bizim birbirimizden farkımız yoktur. Onlara Allah'tan başka ilah yoktur dendiğinde, Rabbiniz Allah'tır dendiğinde, Allah'ın vahyine uyun, peygamberine tabi olun dendiğinde, onlar kibirlendiler, büyüklendiler. Dedikleri için kaybetmişlerdir. Sonra Allah cennetleri onlara ihsan ettiği nimetleri sayar, buyurur ki, cennette cennetlikler o nimetler içinde birbirleriyle sohbet ederlerken, biri diyecek ki işlerinde, dünyadayken benim bir arkadaşım vardı, bana derdi ki, sen de mi ahirete inanıyorsun, ahiret için çalışıyorsun, Allah'a karşı sadakatini yerine getirmeye çalışıyorsun, Biz kemik toprak olduktan sonra, kemiklerimiz toprak olduktan sonra biz yeniden diriltilip Allah bize ceza mı verecek? Diyordu. Allah perdeyi aralar, o arkadaşını cehennemin ortasında görür. Diyecek ki Allah'a yemin olsun ki az kalsın beni de helak edecektin eğer Rabbimin nimeti sayesinde olmasaydı, ben de şimdi seninle beraber cehennemde olacaktım. Allah bunu neden anlatıyor? Cehennemliklerle beraber olmayın. Sizi Allah'tan başka tarafa davet edenlerle beraber olmayın. Eğer onlardan kendimize dost edindiysek, bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. Onlar kendi babalarını sapmış olanlardan buldular. Onlar da onların yolu üzerinde gittiler. Allah'ın kitabına sarılmak yerine ataların dinlerine uydular. Onların çoğu kaybetti. Ama işlerinden mutlaka onlara uyarıcılar da göndermiştik. Allah sonra Nuh Aleyhisselam'ı anlatır. Nuh bize dua etmiş, niyaz etmişti. Biz ona icabet ettik. Biz ne güzel icabet edeceğiz. Biz onun ve onun ehlini, ona iman edenleri o talaban kurtardık. sonra diğerlerini suda boğduk. Ondan gelen zürriyeti de baki kıldık, geride bıraktık. Onun için geride kalanlar için de güzel bir nam bıraktık. Alemler içinde Nuh selam olsun. Biz mühsin olanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra Oyla onunla beraber olanlardan başka diğerlerini de suda boğduk, helak ettik. Allah Nuh'u anlatıyor, İbrahim'i anlatıyor, Hazreti Musa'yı anlatıyor, İlyas'i anlatıyor, Lut'i anlatıyor. Hayat neden ibarettir diye sorulduğunda anlamamız gereken şey şudur. Allah peygamber gönderiyor, vahyini onlarla beraber gönderiyor, iman edenler ve iman etmeyenler. Bütün senaryo bundan ibarettir. Bu hayatın senaryosu bundan ibarettir. Bir yanda Allah'ın nebileri, resulleri, Allah'ın kitabı, bir yanda onunla beraber olanlar, İman edenler, imanını geregiliği ortaya koyanlar, eveli hayatını tercih edenler, iman edenler, Allah yolunda çaba gayret sarf edenler, diğer tarafta ona karşı duranlar veya onu ciddiye almayıp yalanlamış olanlar. Bütün hayat baştan sona bundan ibaret. Teknik değişmiş olabilir, teknoloji gelişmiş olabilir. Ama Allah hayatı böyle anlatıyor. Başka bir şey yok diyor. İnsanı biz yarattık buyurur. Dolayısıyla ne yapması gerektiğini de, vazifesini de Allah beyan ediyor. Allah'a kul olmak, Allah'a iman etmek, Resulüne iman etmek, Allah'ın ona indirdiğine iman edip hayatı ona göre yaşamak dedi. Allah'ın mutlaka bir projesi vardır. Bir senaryosu vardır. Senaryo neyin üzerinden yürüyor? Peygamberler üzerinden yürüyor. Allah'ın nebileri, Resulleri üzerinden yürüyor. Ya ona iman ederler, o bulunduğu çağda, devirde, ya da onu inkar eder, ona isyan ederler. Ona isyan etmiyor aslında, inkar etmiyor, Allah'ın ayetlerini inkar eder, isyan ederler. Onun için buyuruyordu, onlar seni inkar etmiyor. Onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyor. Mesele seni inkar etmek değildir, buyuruyor. Resulullah Efendimiz'den sonra peygamber gelmeyeceğine göre bu proje bitti mi? Bu senaryo bitti mi? Haşa! Kıyamete kadar bu devam eder. Kiminle devam eder? Peygamber varisiyle, Resulullah Efendimiz'in Resulleriyle aynı şekilde proje devam eder. Senaryo devam ediyor. Bir yanda Resulullah Efendimiz'in varisleri Allah'ın kitabına davet eder, vahyine davet eder, Allah'ın vahyini taşımaya davet eder. Diğer yanda da ya ona karşı durur ya da onu yalanlar yok sayar, uzak durur. Ne buyuruldu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Ya Kur'an'ı öğrenen olun, ya öğreten olun, ya onu... Ona yardım eden olun, öğrenenlere, öğretenlere yardımcı olun ya da onları seven olun, dışarıda kalıp bir beşinci olmayın dedi. Bir beşincisi olursanız dışarıda kaldınız, helak oldunuz. Ya öğreneceksin, ya öğreteceksin, ya onlara yardım edeceksin, eline bu da gelmiyorsa onları seveceksin, takdir edeceksin. Onlara taş atmak küfür olur, felaket olur. Peygamberler Allah'ın yeryüzündeki ebedi hayat için Allah'ın projeleridir. Allah hiçbir şeyi gelişi güzel yapmaz. Allah her şeyi hak ile yaratır buyurdu. Her neyi yaparsa yapsın, onu bir planla yapar ki Allah hasibdir, el hasib, hesapla yapar her şeyi. Her şey bir hesaba göre yapılmış düzenlenmiş, takdir edilmiş, peygamberlerin hayatını dinlerken bunun böyle olduğunu görüyoruz, anlıyoruz zaten. O zaman akıllı bir insanın yapması gerektiği şey nedir? Allah'ın projesinde yer almak. Allah'ın projesinde yer almak. Bu projede ben de varım demektir. Yoksa Allah'ın rahmetinin dışında kalır. Yoksa çok sıkıntılar yaşar, Allah'ın kendisine yüklediği o halifelik sorumluluğunu yerine getirmemiş olur. Ne var Allah'ın projesinde? Allah kendine davet eder, imana davet eder, ile hayatı nasıl yaşaması gerektiğini öğretir, bununla beraber ulaşabildiği her yere de vahyi taşır. Bu Allah'ın projesidir. Onun için eğer aklımızı kullanacaksak Allah'ın projesinde yer edinmeye çalışalım. O her ne olursa olsun basit bir şey olsun ama orada bizim de parmağımız olsun. Ben de buradayım demiş olalım. Bir an için şöyle farz edelim. Allah hepimizi huzura aldı. Her birimiz mutlaka Önünle beraber olmuşsak, kıyamet günü hepinizi bir araya toplayacağım dedi. Nerede olursanız olun, nerede ölürseniz ölün, o farkı etmiyor. Allah hepimizi bir araya toplayacak. Eğer dünyadaki gayemiz Allah'ın projesinde yer almak değilse, peygamberin yanında yer almak değilse, bu nasip olmadı. Allah bize başka bir çizdi. Peygamber varisiyle beraber Peygamber'in, peygamberlerin yaptığını yapma projesi olmadıysa, dışarıda kaldıysa ne dedik? Kendimizi müstahını gördük. Benim ihtiyacım yok dedik. Bana gerek yok dedik. Benim buna ihtiyacım yok dedik. Ben kendi hayatımı yaşarım. Kendi bildiğimi yaparım. Bana göre doğru neyse onu yaparım deyip kendimizi müstahını gördük. Hiç Allah'ın projesinde yer almaktan daha büyük bir şeref olabilir mi? Allah'ın vahyiyle beraber olup o vahyi sırt almaktan, taşımaktan daha büyük bir şeref olabilir mi? O projenin dışında kalmaktan da daha büyük bir kayıp olabilir mi? Allah akıl vermiş eğer bunu anlamadıksa, Allah bizi sorumlu tutmaz. Ama anlayıp, anlamamış gibi yaptıysak, bunun hesabı çok ağır. Verilmez. Eğer mesele yiyip içmekten ibaretse, zaten onu diğer canlılar da yapıyor. Allah'ın bizden istediği bir şey vardır. Mesele Allah'ın vahyiyle bir olmaktır, beraber olmaktır, canlı Kur'an olmaktır. O Kur'an'ı hem üzerinde, hem göğsünde, hem de elinde taşıyıp, o vahyi ulaşabildiği her yere ulaştırmaktır. Peygamberlerin vazifesi budur. Kıyamete kadar da bu vazife onun varisleriyle devam eder. Eğer biz kendi nefsimizin mağarasına boğulursak, Dışarı bakma imkanımız olmaz. Allah'a bakma imkanımız olmaz. Rabbim benden ne istiyor deme imkanımız olmaz. Niye? Çünkü nefis sürekli başımıza vuruyor. Başımızı kaldıramıyoruz ki bakalım. Onun için ondan kurtulmak gerekir. Allah'ı üç kuruşa satmamak gerekir. İmanımızı üç kuruşa satmamamız lazım. Burası imtihan yeri mutlaka imtihana tabi tutar. Öyle buyurdu. Siz biz iman ettik dedikten sonra sizi imtihanat tabi tutmadan öyle bırakacağımızı mi, imanınızı kabul edeceğimizi mi zannettiniz? Bu böyledir. Evet. Allah Nuh Aleyhisselam'ı anlattı. Sonuç itibariyle ne buyurdu onun için? O bizim mümin kurumuzdu. Nuh'a selam olsun dedi. Allah niye selam ediyor Nuh'a? Nuh bu selamı neden hak ediyor? Allah'ın vahyini taşıdığı için, Allah'a davet ettiği için, bunun için fedakarlık yaptığı içindir. Allah bir de özel olarak müminlere selam ediyor mu? Elbette ki. Ayetleri okurken göreceğiz. O mümin kullarımıza selam olsun buyurur. Böyle yapan mümin kullarımıza selam olsun buyurur. Sonra Allah Hazreti İbrahim'i anlattı. İbrahim de Nuh'un şeriatını takip ediyordu. Bütün peygamberler aynı şeriatı getirmişlerdir. Allah'ın vahyini getirmişlerdir. Allah'ın vahine davet etmişlerdir. Onun için ne buyurdu resul Efendimize? Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya neyi vahyetiysek sana da onu vahy ediyoruz. Allah'ın vahyi kuları için değişmiyor. İbrahim Rabbine selim bir kalp ile, selamete ermiş bir kalp ile gelmişti. İbrahim babasına ve kavmine dedi ki, siz Allah'tan başka şeyleri mi tapıyorsunuz? Sizin alemlerin Rabbi hakkındaki zannınız nedir? O aya, güneşe, yıldızlara tapan kavme, kavmin yanında durup, yıldızlara baktı. Sonra dedi ki, bir bayram günüdür bu. Ben hastayım dedi. Ben kendimi rahatsız ediyorum. Siz bayram yerine gidin, eğlenin. Ben rahatsızım. Gidip yatacağım dedi. Onlar arkalarını dönüp, gidince, Hz. İbrahim, Putarın bulunduğu yere gidip, gizlice gidip, baktı ki, kavimleri, onun kavmi, o putların önüne yemekler koymuşlar, ikram etmişler. Sonra oradaki o görevler gelip, götürüp yiyacak. İbrahim Putara dedi ki, niye yemiyorsunuz? Yiyin. Bu yemeği size getirmişlerse yiyin. Niye yemiyorsunuz? Niye konuşmuyorsunuz? Sonra eliyle vurup onları parçalamaya başladı putları. Parçalamıştı, e, baltayla parçalamıştı. Baltayı da en büyüklerinin boynuna asıp onu kırmamıştı. Sonra kavmi Hazreti İbrahim'e gelip, bu senin işindir, sen ileri girip konuşuyordun putlarımız hakkında, İbrahim de herhalde bu büyüği yapmıştır. İnanmıyorsanız ona sorun demişti. Onlar, sen de biliyorsun ki bunlar konuşmaz. O zaman nasıl ilah olur eğer konuşmuyorsa, bir şey de yapamıyorsa demişti. İbrahim onlara dedi ki, siz kendi ellerinizle yontuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Sizi de Allah yaratmış, bu taşları da Allah yaratmış. Nemrut bir bina yapın dedi. Oraya ateş yakın, binaların büyüklüğünde olsun, cehennem gibi olsun, onu da içine atacağız dedi. Böylece ona tuzak kurmak istediler. Biz onların tuzağını bozduk. Onları İbrahim'in karşısında zelil kıldık. İbrahim'i o ateşten kurtarınca İbrahim dedi ki, ben Rabbime gidiyorum. Rabbim bana yolunu gösterir. Sonra İbrahim, Rabbim bana salih bir evlat et dedi. Biz de ona halim bir oğul müjdeledik. Hazreti İsmail'i müjdeledik. Ne zaman ki İsmail büyüdü, yanında yürüyecek, koşacak çağa geldi. İbrahim dedi ki, Yavrucuğum, ben seni rüyamda kurban ederken görüyorum. Elbette ki bu sıradan bir insanın rüyası değildir. Bu rüya, rüyet görmek demektir. Allah'ın emrinin olduğunu biliyor. Ama ona da soruyor. Bak dedi, sen ne düşünüyorsun? Sen bu işe nasıl bakıyorsun dedi. İsmail dedi ki, babacığım, Allah sana neyi emretmişse onu yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Allah'a teslim olmuş bir baba, Allah'a teslim olmuş bir evlat. Allah bizi de kendisine teslim olan kullarından eylesin. Amin. Teslimiyetini kabul ettiği kullarından eylesin. Amin. En sevdiğini kurban edecek kadar Allah'ı sevenlerden eylesin. Amin. Canını Allah'a kurban edecek kadar İsmail'in gösterdiği teslimiyeti gösterenlerden eylesin. Amin. Allah çocuklarımızı, evlatlarımızı da Allah'a teslim olmuş olarak yetiştiren kullarından eylesin. Amin. Vaktaki ilgisi de Allah'a teslim oldu, onu yanı üzere yatırdı, biz ona hitap ettik, nida ettik. Ya İbrahim dedik. Sen Rüyanı gördüğü gibi tasdik ettin. Biz güzel yapanları böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki bu onun için apaçık bir imtihandı. İmtihani kazandı. Onu bu şekilde imtihana tabi tuttu. İbrahim'e selam olsun. İşte biz güzel yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı sonra salihlerden olmak üzere ona bir de ishaki müjdeledik. Onun zürriyetinden onların zürriyetinden açıkça nefsine zulmedenler de var hak yolda olanlar da var. Allah peygamber kasalarını bu şekilde bize anlatırken örnek almamız içindir. Mümin olalım, mühsin olalım, güzel yapalım, biz de Allah'ın selamını hak edelim diyedir. Elbette ki Hz. Nuh'la beraber olanlar olsun, İbrahim'le beraber olanlar olsun, onlar da onların gösterdiği tavrı gösterirse, onlara tabi olursa elbette ki Allah'tan selamı alır. Andılsın ki Musa'ya ve Harun'a da da bulundu. Hem kendilerini hem de kavimlerini büyük bir felaketten, Firavun'dan kurtardık. Onlara yardım ettik. Onlar galip gelenlerden oldular. İkisine de kitabı verdik, apaçık olan kitabı verdik, hidayeti verip, onlara doğru yolu gösterip, doğru yola hidayet ettik. Onları geride gelenler için, onlara güzel bir nam bıraktık. Musa ve Harun'a selam olsun. Biz güzel yapanları böyle mükafatlandırırız. Selamın Musa ve Harun kezal kezalike nezdil mühsünin onlar bizim mümin kullarımızdandı. Bütün mesele mümin olmakmış, mühsin olmakmış. İlyas'a gönderdiğimiz peygamberlerdendi. O kavmine dedi ki, siz Allah'a karşı takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'ı bırakıp Allah'tan başka şeylere mi tapıyorsunuz? Allah sizin de atalarınızın da rab'bidir. Fakat onu yaranladılar. Onlar kıyamet günü azap için getirilecekler. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları müstesna gerisi azap için getirileceklerdir. Biz onu arkadan gelenler için ona iyi, güzel bir nam bıraktık. İlyas'a selam olsun. İşte biz güzel yapanları böyle mükafatlandırırız. O bizim mümin kullarımızdandı. Muhakkak ki Lut da Allah'ın resullerindendi. onu da o kötü kavimden kurtarmıştık. Ancak koca kari, koca bir kari, azaba oryanlar arasındaydı. Onu ve ehlini kurtardık, diğerlerini helak ettik. Hala akıl erdiremeyecek misiniz? Hala bunlardan ibret almayacak misiniz? Muhakkak Yunus da Allah'ın Resullerindendi. O Allah'ın kendisine verdiği vazifeyi bırakıp terk etmişti. Sonra yüklü bir gemiye binmişti. Gemide kura çekildi. O kaybedenlerden oldu. Derken onu denize denize atıldı. O kendi kendini kınayıp duruyordu. Derken onu bir balık yuttu. O kendini kınamaya devam ediyordu. Allah ona bir takım kelimeler gönlüne vahyetmişti. O da o kelimeler de Rabbini tesbih edip, tevbe edip, istiğfar etmişti. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin demişti. Sen subhansın ya Rabbi. Kusursuz, noksansız olan sensin ya Rabbi. Senden başka ilah yoktur ya Rabbi. Ben kendi nefsime zulmedenlerdenim demişti eğer o bu tesbihi yapanlardan olmasaydı, böyle tesbih etmeseydi, balığın karnında insanların tekrar dirileceği güne kadar kalacaktı. O böyle tesbih edince biz onu hemen sahile attık. O hasta ve bitkin haldeyken. Sonra onun üzerine kabak cinsinden bir ağaç bitirdik, yaprakları onun üstünü ötsün diye onu yüz bin kişiden daha fazlasına Resul olarak gönderdik. Nihayet onlar ona iman ettiler. Biz de onları bir zamana kadar faydalandırdık. Muhakkak ki gönderdiğimiz bütün Resullerimiz için bizden şu söz geçmiştir ki muhakkak ki onlar Allah'ın yardımını görecekler. Allah onlara yardım edecek. Ve mutlaka galip gelen onlar olacak, galip gelen biz olacağız. Bütün Resullerimize selam olsun. Selamun al mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Bütün Resullerimize selam olsun. Yunus'a, Lut'a, İlyas'a, Yunus'a, İbrahim'e, bütün Resullerimize selam olsun. Ham, alemlerin Rabbi olan Allah'a ait, Allah'a mahsustur. Onlar alemlerin Rabbini hamd ettiği için, alemlerin Rabbini dinlediği için, onun her işini güzel gördükleri için selamı hak eden kullardır. Her neye bakarsa baksın, Rablerini tesbih eder, Rablerine hamd eder, Rablerini tekbir eden kullardır. Onun için, alemlerin Rabbine hamd olsun, Resullerine ve Resullerine tabi olanlara selam olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemi. Allah dünya hayatını anlatırken, anlattığı şey peygamberleridir. Peygamberlerle beraber olanlardır. Peygamberlere verdiği vahiydir. Onların yaptığı davettir. Onların yaptığı kulluktur. İmanlarını, ihlaslarını ortaya koymalarıdır. Allah'ın rızasını kazanmalarıdır. Allah selam olsun buyuruyor ya Resullerimize, bütün Resullerimize selam olsun. Dolayısıyla bütün onlarla beraber olan müminlere selam olsun Söyledim, bu Allah'ın yeryüzündeki projesidir eğer okuyup anladıysa dinlediysek, aklımızı kullandıysak bunun böyle olduğunu görürüz ve anlarız yok faranca faran makamı kazanmış, faranca bütün bir şehri kazanmış, apartmanlar yapmış, binalar yapmış Memleketleri fethetmiş. Allah onu anlatmıyor. Allah için o bir mana ifade etmiyor. Çünkü mülk Allah'ındır. Gelenler şöyle evler yaptılar. Gelenler şöyle binalar yaptılar buyurur. Gelenler şöyle güçlüydü, kuvvetliydi, şöyle güzel işler yaptılar. Ama Allah'a iman etmedikleri için, peygamberlerimizi, ayetlerimizi yalanladıkları için onları toptan helak ettik buyurur. O bir mana ifade yetmiyor. Allah'ın senden istediği şey nedir? Hazreti insan olmak. Hazreti insan olanlarla beraber olmak. Allah'a iman etmek, Allah'ın vahyine iman etmek, o vahyi gönlüne alıp onu yaşamak, sonra onu bütün varabileceği, ulaşabildiği yere ulaştırmak. Bütün hayat bundan ibaret. Bu, Allah'ın insanlar için yeryüzündeki projesidir. Onun için. Herkes projeye davetlidir. Projeye dahil olmaya davetlidir. Allah'ın projesinde yer almaya çalışalım. Yer bulmaya çalışalım. Her ne şekilde olursa olsun, Dışarıda kalmayalım. Ya öğrenen olalım, ya öğreten olalım, ya onlara yardım eden olalım. Hiçbir şey yapamıyorsak, elimizden hiçbir şey gelmiyorsa, onları seven olalım. Ama Allah, kimin gücünün neye yettiğini, yeteceğini en iyi bilendir. Hesaba çekecek olan da odur zaten. Hiç kimse benim böyle bir imkanım olmadı. Senin projende yer alma imkanım olmadı ya Rabbi diyemez. Allah bu imkanı bütün kullarına tanır. Evet, hayatı Allah'a göre anlamamız gerekir. Allah'ın Resullerine göre anlamamız gerekir. Böyle anlamadıysa Allah'ın bize anlatmak istediğini anlamak istemedik demektir. Kendi bildiğimiz yola gideriz ya da birilerinin bize öğrettiği atalarımızın yoluna, başkalarının yoluna saparız ki o Allah'ın yolu değildir. Allah bizi yolundan ayırmasın. Amin. Allah bize projesinde yer versin. Amin. Projesinde yer alanlardan eylesin. Vahşini taşıyanlardan eylesin. Amin. Taşıyanlara yardım edenlerden eylesin. Amin. Taşıyanları sevenlerden eylesin. Amin. Allah bizi huzura alırken peygamberlerini, nebilerini, resullerini hesaba çektiği gibi, ikram ettiği gibi ikraman nail eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.